Bugün savaşın korkunç yüzünü Irak'ta izliyoruz. Dün savaşın yıolaştığı acıların simgesi Bosna'ydı. Bosna denince aklımıza soykırım, binlerce ölü, kayıplar, toplu katliam geliyordu. Aradan 10 yıl geçti. Çoğumuz Bosna diye bir yerin varlığından savaş çıkınca haberdar olduk. Savaş bitti, aynı hızla onu unuttuk. Peki bu 10 yılda Bosna'da neler oldu? Bosna'ya demokrasi getirdik diyen güçler Bosna'da ne gibi yenilikler yaptılar? 10 binlerce insanı öldüren, perişan eden savaştan kim galip çıktı? Bosna ekonomik ve politik özgürlüğüne kavuştu mu? Herkes işinde gücünde mi? Çocuklar rahat rahat okullarına gidebiliyorlar mı? Kültürel hayat geliştirilebiliyor mu? En önemlisi acaba Bosna'yı şimdi kim yönetiyor? Bosnalılar mı? Ekonomi kimin elinde? Bosnalıların mı? Peki en büyük soykırıma uğrayan boşnaklar ne durumda? Gelin buzdağının altına bakalım. Buldiler, bizimle, sonra... bizden... uh, in de it's var buldular bizim mektubı Komünizma in Skopje ways economic <gülüyor> 70'lerden itibaren bu ülkede halklar mozaiği birbirine karşı kışkırtılmaya çalışıldı. Bosna'da yaşayan Boşnak, Hırvat, Sırp azınlıklar futbol takımı tutar gibi bir takım batılı ülkeler tarafından ayrı ayrı desteklendiler. Katolik olan Hırvatların arkasında Vatikan, Sırpların arkasında Ortodoks Kilisesi vardı. Sonunda ekilen kin tohumları kan çiçekleri açtı. Savaş patladı. En sahipsiz olan Boşnaklar kıyıma uğradı. Dünya seyirci kaldı. Korkunç bir kıyım yaşanırken medeni devletler kenardan seyrettiler ve nihayet aylar sonra Birleşmiş Milletler duruma müdahale etti. Aylar süren idari tartışmalar başladı. Bosna Hersek'in milliyetlere göre bölünmesi istendi. Sonra bundan vazgeçildi, ekonomik bölünme gündeme geldi bu da olmadı. Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna hükümeti tarafından özel bölgeler oluşturulması ve buna göre toprakların paylaşımı önerildi. Ama Birleşmiş Milletler uzmanları bundan da vazgeçtiler. Federasyon fikrini ortaya attılar ve Dayton Barış Anlaşması imzalandı. Şimdi bakalım tüm bunların sonunda gelinen noktaya. Şu anda Bosna Devleti'nin Sırp, Hırvat ve Boşnak üç cumhurbaşkanı var. Bir devlet içinde birbirinden ayrı yönetim birimleri var. Öncelikle Sırpların savaş sırasında işgal ettikleri topraklar idari bir bölge olarak tanındı. Bosna Devleti içinde bir Bosna Sırp Cumhuriyeti kuruldu. Batı bir yandan savaşın tek sorumlusu olarak Sırpları gösterdi ama diğer eliyle Sırplara Bosna Devleti içinde ayrı bir cumhuriyet hediye etti. Yani şimdi Bosna-Hersek Devleti içinde ayrı bir Bosna-Sırp Cumhuriyeti var. Yine Bosna-Hersek Devleti'nin içinde Boşnak ve Hırvatlardan oluşan bir federasyon kuruldu ve bu federasyon 10 ayrı kantona bölündü. Hepsinin başında ayrı idari birimler var. Şu anda Bosna ve Hersek Devleti'nin 13 değişik hükümet organı aynı anda faaliyet gösterir durumda. kaç tane evet. devlet birimi var? İki tane devlet birimi var. Bir de... ...Sup Cumhuriyeti, e, Cumhuriyeti var. bir de boşnya Federasyonu. Federasyonu var, bir de Boşikolistrek o farklı. O farklı. Çok kafa karıştırıcı bir durum evet. değil mi? Evet. <gülüyor> Siz anlayabiliyor musunuz peki yani bu kadar kafa karıştıran şey nedir burada? Anlayamayız. Şu an buranın nasıl yönetildiğine dair bir özet yapabilir misiniz? Sırbiyan Republika var ama tam olarak Republic of Serbia değil. Nasıl bir yer vlasti, Sırp Cumhuriyeti var, Bırçga bölgesi var ve Bosna Federasyonu var. Savaştan sonra birçok problemle karşılaşıldı. Devletin içinde çalışan değişik bölümler arasında problemler var. Devletin işlerliği son derece problemli. Dayton neyi yapamadı? Dayton kötü bir şey yaptı. Etnik ordular tarafından işgal edilmiş bölgeleri... ...idari bölgeler olarak tanıdı. Dayton Anlaşması'ndan 10 yıl sonra... ...ülkenin idari yapılanması... ...çok uzun sürdü. Amaç, birleştirici olmaktı. Ama daha önce bu ülke zaten tek bir ülkeydi. Evet, öyleydi. Sonra birileri ülkeyi üçe böldü... ...ve şimdi yeniden birleştirmek istiyorlar. Make it one again. Is that? The all? There, there, there, there evet, there doğru. It is, is true in in that statement. Kafanız karıştı mı? Tersi tuhaf olurdu. Sonuçta Bosna'da paramparça bir yönetim var ve bir de bir kral. Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Pediastam. Ona kral diyoruz. Çünkü tüm bu karmaşık yapılar bir yana Bosna'da o ne derse o oluyor. Yeni kanunlar çıkarabiliyor. Beğenmediklerini kenara atıyor. Böyle bir yetkisi var. İkinci en önemli yetkisi istediğini istediği göreve atayabiliyor ya da görevden alabiliyor. Kısacası artık Bosna bir İngiliz yüksek temsilci ya da onun temsil ettiği uluslararası irade tarafından yönetiliyor. Ashton, İngiltere'nin 3. Partisi Liberal Demokrat Parti'nin eski lideriydi. Birleşmiş Milletler Kosova temsilciliğine ilk aday oydu. İsmi Berner Kuşner'den önce İngiliz hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Konseyi'ne teklif edilmişti. Ancak milletler arası profili düşük görülmüştü. Sonunda Bosna'nın başına atandı. Görevi ülkedeki ekonomik, politik yapıyı Avrupa Birliği standartları seviyesine getirmekti. Değişimler Bosna'nın bayrağı ile başladı. Eski bayrak atıldı, Avrupa Birliği bayrağını anımsatan bir bayrak ortaya çıktı. Müzik Bir röportajınızda Bosnalıları Avrupalı yapmaya çalıştığınızı söylediniz. Ne demek istediniz? Avrupa sadece ülkelerin birliği değil, aynı zamanda bir değerler birliği, ekonomik ve demokratik değerler. Dolayısıyla bu ülke eğer Avrupa Birliği'ne girmenin avantajlarından yararlanacaksa, o zaman demokratik ve ekonomik standartları sağlamamız gerekiyor. Gelecek bu. Başka gelecek yok. Diğer bütün gelecekler kargaşayla sonuçlanacaktır. Herkesin geleceği bu yani. Bütün politik partiler aşırı sağcılardan aşırı solculara kadar... Aynı şeyde anlaşıyorlar. Avrupa Birliği'ne girmek. İşte ülkeyi bir arada tutan şey de bu. Bu ülkede kararları kim veriyor? Üç cumhurbaşkanı var ve birçok ayrı birim. Bir kargaşa söz konusu. Anahtar kişi Adnan. <gülüyor> Peki de Pediyashdown'un gücün nerede başlıyor nerede bitiyor? Her şey Dayton Barış Anlaşması ile başlayıp bitiyor. Dayton Anlaşması ile birlikte yüksek temsilcinin esas görevi barışı sağlamak, garanti vermek. O alanda her iki yetki arasında bir ortaklık, bir beraberlik var. Beraber çalışan ve aynı şeyi Bosna hedefleyen bir grup var. Bosna iyiliği için her iki taraf aynı şeyleri istiyor. Yani Pedi ülkenin yönetimine karışmasını yadırgamıyor musunuz? Geldiğinde 3 ay sonra gideceğini söylemişti. Bence 3 ay sonra değil, dün gitmesi gerekirdi. Pedi anahtar kişi dediği Başbakan Adnan Terziç, bir yandan Birleşmiş Milletler müdahalesinden rahatsızlığını dile getiriyor, öte yandan onsuz yapamayacaklarını belirtiyordu. Yüksek temsilcilik Bosna için gerekli bir yapı değil. Yani bir an önce gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama maalesef şu anda Bosna'da siyasi yapı olarak onun sahip olduğu yetkileri alacak kimse yok. Dolayısıyla şimdilik ona ihtiyacımız var deal with those <gülüyor> Size de çok sempatik bakmayanlar var anladığım kadarıyla. Tabii ki. Peki nasıl hissediyorsunuz? Tamam benim <gülüyor> politikaların içindeyim ben. Bunları alışığım. Yaptığım şey bir demokrasi kurmaya yardım etmek ve serbest piyasa sistemini oturtmak. Bu bazı insanların elinden sahip oldukları gücü almak demek. Peki ekonomiyi yerine oturtabildiniz mi? Burada üretim yok. Yakın ...üretime başlanacak <gülüyor> mı? Çok fazla satın alıp... ...çok az üretiyoruz. İthalat, ihracatın dört katı. Hiçbir ülke bu şekilde... ...büyüyemez. Hükümeti ve yüksek temsilcinin... ...hedefleri sizce aynı mı? Yok. Bu yüzden bosna Hersek'te yaşanan bu korkunç savaştan sonra bizim tek garantimiz ve güvencemiz Euro-Atlantik örgütleridir. Yani NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne üyelik bizim en büyük hedefimizdir. Yugoslavya parçalanırken önce ekonomik sonra da siyasi krize girmişti. Titon'un ölümünden sonra IMF ile anlaşmalar imzalanmış ve sadece 5 yıl sonra 1985'te enflasyon %100'e, işsizlik %15'e fırlamıştı. 1989'da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir reform planı hazırladı. Plana göre ücretler dondurulacak, devlet harcamaları kısılacak, devlet işletmeleri özelleştirilecekti. Bosna Hersek büyük oranda borçlandırıldı. Sonra da ekonomik yardım paketleriyle ödüllendirildi. Tarih Yugoslavya'dan ayrılan küçük ülkelerde de tekrür ediyordu. What is changed? Burada şimdi ne Ekonomi? değişti peki? Ekonomi mi? Like, human rights. Özgürlük geldi. insan hakları, like, iyi yaşam standardı. Yani eskisinden her şey daha iyi öyle mi? Much better. Daha iyi, daha dinamik ama bazıları daha fakir, bazıları daha zengin. Bu eskisinden daha mı iyi? Bazıları daha zengin, bazıları daha fakir ama bu doğal bir uçurum. Şu anda Batı ile çok iyi bir iletişim içindeyiz. bu Evet, biz aslında İmamoğlu'nun problemi. Bosnarsk'te şu anda büyük bir sorun yaşanıyor. Devlete ait olan malların sadece %30'u şu ana kadar özelleştirildi. Bütün bu firmaların çökmesi tabii ki bir gerçek ama çökecekse o zaman özel bir iş adamında da çöksün. Devlete ait bir mal olarak batmasın. İsteğimiz bu. Yani satmak istiyoruz. <gülüyor> Zenitse kasabası bir zamanlar Yugoslavya'nın demir ihtiyacının yüzde seksenini karşılayan bu fabrikaya ev sahipliği yapıyordu. Savaş öncesi nüfusun çoğu bu fabrikadan ekmek yiyordu. Yan sanayileriyle birlikte fabrika 40-50 bin kişinin geçimini sağlıyor ve Zenitse durumu iyi şehirler arasında sayılıyordu. Fabrika Osmanlı zamanında kurulmuş, kendine ait bir de müzeye sahip. Savaşa kadar aralıksız çalışmış, bölgenin zengin demir madenini işlemişti. Savaşta diğer fabrikalar gibi askeri karargah olarak kullanıldı. Sonunda satışı gerçekleştirildi. Şimdi binlerce işçiden sadece çok az bir kısmı fabrikada çalışabiliyor. Kalanlar da her an işlerini kaybetme endişesi içinde yaşıyor. 400 mark. mark, mark Nasıl 40 bir hayat bu? Bir şeye benzemiyor ama çalışıyoruz. <gülüyor> Kaç seneler çalışıyorsun? 30 yaşından beri. Ne yapıyor? Mekanikciyim. Ne kadar insanı ima iz Nasıl çok. Anlaşılan Pediasdan bu devlete Avrupa standartlarını getirirken işçileri unutmuştu. Serbest piyasa ekonomisi işçilerin refahını değil, uluslararası şirketlerin karlı iş yapmalarını öncelikli sayıyordu. Bence bu ülkede yaşayan insanlara iş sağlanırsa hiçbir sorun kalmaz. Milliyetçilikmiş, gruplaşmalarmış hepsi biter. Yeter ki işleri olsun. Onlara ekonomik geleceklerini gösterirsek her şey hallolur. Onların geleceği ise Avrupa'dadır zaten. Bu geleceğe ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Ama siz zaten Avrupayı buraya getirdiniz ya. Bu benim işim. Avrupa Birliği'nin özel temsilcisiyim. Yani Avrupa standartlarını getirmeye çalışıyorum. Özetle nedir bu Avrupa standartları? Well they are democracy. Demokrasi, insan hakları, serbest piyasa ekonomisi, bağımsız medya, serbest pazar ekonomisini yöneten temiz politik alan. Gelin bütün bu çelişkili açıklamaların ardından savaştan sonraki 10 yıl içinde Birleşmiş Milletler Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown'ın sıraladıklarından Hangileri ne şekilde Bosna'da hayata geçirildi bakalım. Birkaç yıl önce İran terör uzmanı Valisi de basına benzer açıklamalarda bulunmuş, İran ekonomisi özelleştirilecek, gerçek demokrasi gelecek demişti. Bosna'ya da İran geldiği kadar demokrasi gelmişti. Anlaşılan büyük güçlere göre gerçek demokrasi başka ülkelerdeki zenginliklerin paylaşımına yol açan idare biçimiydi. İşin üzücü yanı bundan çıkar sağlayan küçük bir zümre de onlarla aynı fikirdeydi. liberi bu fabrikanın kime ait şu anda? Pomesa da od %51'i LNM'ye, %49'u da Kuveyt'e ait. 35 yıldır burada müdürlük yapıyorsunuz, genel müdürsünüz. Peki şimdi yeni bir böyle yabancıların eline geçmesiyle fabrika bir size bu bir üzüntü kaynağı olacak mı? Ne, dostu İsveçli trendovi. Hiç de değil. LNM ve kuvvet firmaları çok büyük kapasite yapmış firmalar ve biz yabancı sermaye sayesinde yeniden Balkanların en büyük demir fabrikası olacağız. Burada kaç kişi çalışıyordu? Kaç aile ekmek yiyordu fabrikadan? 4 bin kişi çalışacak direkt olarak. Endirek olarak da fabrikaya bağlı firmalarda 2000 kişi çalışacak. Zenitza'da artık çalışandan çok çalışmayan var. Hepsi genç sayılır yaşta birçok eski fabrika çalışanı Zenitza'nın sokaklarını kahvelerini doldurmuşlar, umutsuzca geleceği seyrediyorlardı. Çoğunun bir ömür verdikleri fabrikalarına yeniden girecekleri konusunda en ufak bir umutları yoktu. Şimdi işsiz kalanlar o kadar zaman ne oldu? Başka süreç paslıyım yok. Nişte de Ayda 40 mark alıyorlar. Ne emekli şey emekli gibi? Emekli şey gibi. Tam değil ne ama yapıyorsun? beklemekte. Ne yapıyorsun? Bu kasabalarda işsiz kalan anne babaların çocuklarını Saraybosna'da küçük ama reytingi çok büyük bir televizyonun koridorlarında buluyoruz. Kanalın adı İngilizce, Open Broadcasting Network, açık yayın kuruluşu diye çevirebiliriz. Hani Pediye Aştan bağımsız medyadan söz etmişti ya, OBN televizyonu Bosna'da uygulanan demokrasiyi yansıtan bir medya organı. Bağımsız mı? Sorumlusuna sordu. 96'da Avrupa Birliği ülkelerinin desteğiyle yayına başladı. Kanalın sahibi kim? Ona. İngiltere'den, Almanya'dan, Ukrayna'dan iş adamları. Ne tür programlar var burada? Reklam ve ticari programlar, pembe diziler var, moda programı falan. Kapıda gördüğümüz kalabalık yetenek şovlarından biri içinde. Artık bir anda şöhret olup köşeyi dönmekten başka çare olmadığını düşünüyorlardı. Neleri varsa onu ortaya dökecek, kör taliyi yeneceklerdi. <gülüyor> А вот здесь поиски bir sirkte hissettik. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri büyük bir kültür hazinesinin üzerinde oturuyorlar ama bir televizyonun dişlileri arasında tahıl olmayı seçiyorlardı. Bir de daha aydın olanlar var. Onlar da Avrupalılaştırılıyorlar. Son 10 yıldır yani savaşın bitiminden beri yabancı şirketler sponsorluğunda Bosna'da caz festivalleri, sinema festivalleri düzenleniyor. Bosna'nın aydınları bu nezih mekanlarda buluşuyorlar ve Avrupalılaşmanın hazını yaşıyorlar. It's like tenth anniversary of Sarajevo Film Festival, and you're standing at, at the red carpet. Uh, the red carpet is made for our main regional program. So we, from last year, and uh, we are uh, licensed from FIAP, general sponsor of Sarajevo Film Festival is BH Telecom, and also uh, we are uh, sponsored by uh, government. Festivale davetli Bosnalı seçkinler arza endam ederken kenarda Sırbistanlı bir spikerle karşılaşıyoruz. Belgrad'da ziyaret ettiğimiz B92 televizyonunun Lifestyle şovunun sunucusu bu hanım. Bosna'nın bir başka bölgesinde tepki alacak olan bu Sırp sunucu entelektüel çevrelerde hoşgörüyle karşılanıyor. Bosna'da milliyetçi duygular bulunduğunuz çevreye göre değişiyor savaş yorgunu, ekonomisi krizde, politikası karma karışık Bosna'da çoğu yabancı destekli medya gerekeni yapıyordu. Artık gülmeyi, eğlenmeyi, işsizliği, yığılan sorunları unutmayı isteyen insanlara istedikleri veriliyordu. Bol yarışma, pembe dizi, dedikodu programları, daha üst gelir gruplarının eğlenmesi için sinema, tiyatro, opera, yaşa göre pop, rock, caz konserleri. Bugün işte Bosnalılar bu ekrandan dünyaya bakıyorlardı. Boşnanın yaşı ileri yerlileri değişen kültürü, değişen ekonomiyi hayretle izliyor, sığınacak yerler arıyorlar. Kendilerine kucak açan Boşnak Enstitüsü bir araya geldikleri yerlerden biri. Burası Batı'da yaşayan Boşnak bir iş adamı tarafından kurulmuş, Boşnak tarihini araştıran bir enstitü. Boşnak milletinin kültürel mirasına sahip çıkma iddiası taşıyor. Son derece lüks dekore edilmiş, İngiliz özel kulüplerini andırır bir havası var. Enstitünün müdürü Bosna Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı öğretiyor ama nedense bizimle Türkçe konuşmaktan kaçınıyor. Buradaki insanlar savaş yapmadılar. Dışarıdakiler yaptı. Dışarıdakiler kimler? Sırbistan'daki Sırplar, Hırvatistan'daki Hırvatlar ve ötekiler. Ne yerli Sırplar ne de yerli Hırvatlar yaptı bunu. Dışarıdan. Sonra yerli olanlar dış güçlere yardım etti. Eskiden burası Yugoslavia'ydı. Bir takım ülkeler Bosna'yı bölmek istediler ve savaş başlatıldı. ...bütün bu olaydan kazançlı çıkan kim şu anda? <gülüyor> Herkes kaybetti. Bosna-Hersek'te 3 milyon boşnak var. Türkiye'de de bir o kadar. Neden mi? Çünkü onlar 400 yılı aşkın bir süreyi... ...Osmanlı İmparatorluğu tebası olarak geçirdiler. 15. yüzyılda bir yandan Katolik, bir yandan Ortodokslar tarafından baskı ve zulme uğradı Boşnaklar. O zaman Hristiyanlığın değişik bir mezhebine bağlıydılar. Osmanlı İmparatorluğu bölgede hakim olunca onları dini uygulamalarında serbest bıraktı. Baskı altına almadı. Böylesi bir hoşgörü Boşnakların Müslümanlığı seçmesine neden oldu. Ve bazı yabancı tarihçilerin değişiyle Boşnaklar o gün bugün Türk'ten fazla Türk oldular. 1878'de Osmanlı idaresinden çıkanak kadar Bosna Hersek'te bırakın baskı ve zulüm görmeyi birçok Boşnak devlet idaresinde önemli görevlere getirildi. 1878'de çöküş dönemindeki Osmanlı masa başında Bosna Hersek'i Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na devretti. Bu dönemde Müslüman Bosna Hersek kan ve göz yaşına boğuldu. Büyük göçlere sahne oldu. Göç edenlerin yerine Sırplar yerleştirildi ve Bosna'da etnik yapının değişmesi sağlandı. Yüzlerce yıllık huzur yerini kargaşaya bıraktı. Enstitünün duvarlarında Osmanlı'nın bıraktığı Bosna Hersek'te yaşananların savaş ve zulmün tasvirleri vardı. Binanın çatısından aşağı baktığınız zaman... Osmanlı yapılarıyla başlayıp, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etkisini yansıtan binalara geçişi görebiliyordunuz. Çarşı hala Osmanlı'nın bıraktığı güzellikteydi. Gerçi yerlilerin deyişiyle savaş zengini köylüler, çarşıya damgalarını vurmaya başlamışlardı. Bir zamanlar buraların efendisi olanlar, şimdi hizmetliydiler. Ama çarşı bütün gururuyla ayaktaydı. İnsanlar değil, yüzlerce yıllık bir simge de kana boyandı savaşta. Hırvat topçuları 1993'te Mostar Köprüsü'nü hedeflediler. Mostar Köprüsü medeniyetin, kültürün simgesiydi. Bir de Osmanlı'nın tabii. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1566'da Mimar Hayrettin'e yaptırılmıştı. Mostar Köprüsü 11 yıl sonra, geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'nin büyük katkısıyla yeniden hayat buldu. Köprü onarıldı ama yine de iki yakası bir araya gelmedi giderek fakirleşen boşnaklar ve dış desteklerle her gün biraz daha zenginleşen Hırvatlar arasındaki uçurum sürüyor. Bölgedeki tüm büyük fabrikalar Hırvat iş adamlarının eline geçmiş. Onlar da ilk iş, boşlakları işten çıkarmışlardı. Tamam savaş bitmişti ama en kanlısından ekonomik bir savaş sürüyordu ve bunun sonucu birileri aç kalıyordu. Bugün Bostada... 3 milyon Müslüman Siyah boşnak. Oysa e, Türkiye'de 3 milyonun üstünde boşnak var. Hemen hemen burada her boşnak Türkiye'de akrabası mevcut. Ve e, Türkiye'deki boşnakların statüleri de baya iyi durumda. Mesela Turgutlu Salihli'de fabrikatör düzeyde boşnaklarımız var. Şimdi onların buraya yatırım yapmaması düşündürüyor buradaki halkı. Çünkü e, Buradaki boşuna kalkıp Müslüman halkın e, geleceği Türk iş adamlarının buraya el atarak burada yatırım yapmalarına bağlı. Şu anda burada hiçbir e, dört başı mamur ekonomik e, bir tesis yok. Çalışmıyor. Var olanlar zaten savaşta imha edilmiş. E, oysa bunun paralelinde Hırvatlar kendi bölümlerinde her türlü e, takım, tezgah sahip, her türlü e, e, işletmelere, fabrikalara Alüminyum fabrikası vardı mesela, burada tabii. mesela Evet, alüminyum fabrikası çalışıyor ve şu anda hırvatların elinde e, %90 hırvat çalışıyor ki bunun tam tersi olması lazımdı Boşnakların daha fazla olması gerekiyordu ama onların bittiği politika neticesi onlar hakim Ekonomik faaliyette bile Evet. beraber beraber bir iş yapma e, olamıyor. Okula beraber çocuklar evet. gidemiyor. Evet. Tam bir ayrılma evet. söz konusu evet. burada. Evet. Ve bu Dayton'dan sonra daha da fazlalaşmış bir ayrılma öyle değil mi? E tabii şimdi. 2003'ün sonunda bir Alman uzman buralara geldi. Mostar için taslak bir statü hazırladı. Taslak statüye göre Mostar gibi küçücük bir yerde üçü Hırvat, üçü Boşnak, altı belediye kurulacaktı. Bosna Yüksek Temsilcisi taslağı kabul etti. Ancak her şey kağıt üstündeki kadar kolay değildi. Belediyeler kuruldu, her şey daha çok Arap saçına dönünce hepsi kapatıldı. Boşnak bir belediye başkanı seçildi, yine de Mostar'ın iki yakası bir araya gelmedi. Hırvat veliler çocuklarını Bosnalı öğrencilerle aynı okula yollamadılar. Zengin Hırvatlar boşnakları adamdan saymadılar. Çünkü arkalarında yükselen değer Hristiyanlık, Vatikan'ın sermayesi ve NATO askerlerinin desteği vardı. Sadece 10 yıldır dini alışkanlıklarına geri dönen Katolik hırvatlar, pazar ayinlerini görkemli kiliselerde buluşarak yapıyorlar. Kiliseye gelmek sadece dini bir vecibe değil onlar için. Sosyalleşmenin, üst kesim olmanın bir göstergesi gibi. Şimdi Mostar'da Katolik bir ailede yetişen çocuklar Müslüman Boşnak kardeşlerinden uzakta ve çok çeşitli ön yargılarla büyüyorlar. Çünkü Hırvatistan Mostar'a özel bir dikkat gösteriyor ve milliyetçi akımlar hala aynı hızla kışkırtılıyor. İşte çoğunu Müslüman diye geçen bir ülkede sembolik öneme sahip Mostar'a gönderilen NATO askerleri bile İspanyol ve İtalyanlardan seçilmiş ve bölgedeki Katolik Müslüman ayrımını kürüklercesine Mostar'ın tepesine en pahalısından bir haç dikmişlerdi. Mostar'ın dışına yayılmış köylerde çok mütevazi koşullarla da olsa yükselen bir cami dikkatimizi çekiyor. Onlar kiliselere verilen büyük dış yardımlardan yararlanmıyorlar. Köyden işsiz halktan topladıkları paralarla bu inşaatı bitirmeye uğraşıyorlar. Müzik Sevdalinka ne anlatıyor? Sevdalinka bir hayat şarkısı. O aslında bir aşk şarkısı ama o hayat bizim mutluluğumuz, düzün şarkımız. Daha doğrusu bizim şarkımız. Peki burada bu toprakta yaşayan herkesin şarkısı mı Sevdalinka? Yani yoksa sadece Boşnakların şarkısı mıdır? Genelde Sevdalinka Boşnak şarkısı ama tarihsel. Bütün bu topraklarda yaşayanların. Bu ülkede savaştan önce herkes barış içinde yaşıyordu. Sonra savaş oldu. Şimdi barış var. Kimin aklına gelirdi bu halkların birbiriyle savaşacağı? Öyleyse yine kim söyleyebilir barışın kalıcılığını? Aynı fabrikadaki Hırvat, Boşnak beraber çalışamıyorsa... ...okullarda Hırvat ve Boşnak öğrenciler aynı sınıfları paylaşamıyorsa... Birlikte aynı otobüste seyahat edemiyorlarsa kim barışın kalıcılığından söz edebilir ki? Boşak kardeşlerimiz ve bu ülkenin tüm halkları umarız adil bir barışı yaşama imkanı bulurlar. İki hafta sonra aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere iyi akşamlar efendim. <gülüyor> Yemevi seviç